12. rica Bir zaman Isparta vilayetinin Barla nahiyesinde nefi namı altında işkenceli bir esaretle yalnız ve kimsesiz bir köyde ihtilattan ve muhabereden men edilmiş bir vaziyette hem hastalık hem ihtiyarlık hem de gurbet içinde gayet perişan bir haldeyken Cenab-ı Hak kemali merhametinden Kur'an Hakimi'nin nüktelerine, sırlarına dair benim için teselli bir nur ihsan etmişti. Onunla o acı, elim, hazin vaziyetimi unutmaya çalışıyordum. Vatanımı, ahbabımı, akaribimi unutabiliyordum. Fakat vahsreta birisini unutamıyordum. O da hem biraderzadem, zadem, hem manevi evladım, hem en fedakar talebem, hem en cesur bir arkadaşım olan merhum Abdurrahman idi. Altı yedi sene evvel benden ayrılmıştı.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 hem dünyada benim hakiki vazifem olan neşri esrarı Kur'aniye'de muktedir kalemiyle bana yardım etmekti. Hatta mektubunda yazıyordu. 20-30 risaleyi bana gönder, her birisinden 20-30 nüsha yazıp ve yazdıracağım diyordu. O mektup bana dünyaya karşı kuvvetli bir ümit verdi. Deha derecesinde zekaya malik ve hakiki evladın çok fevkinde bir sadakat ve irtibatla bana hizmet edecek, böyle cesur bir talebemi buldum diye, o işkenceli esareti, o kimsesizliği, o gurbeti, o ihtiyarlığı unuttum. O mektuptan evvel, imanı bil ahirete dair tab ettirdiğim onuncu sözün bir nüshası eline geçmişti. Güya o risale ona bir tiryak idi ki, altı yedi sene zarfında aldığı bütün manevi yaralarını tedavi etti. Gayet kuvvetli ve parlak bir iman ile ecelini bekliyor gibi, bana o mektubu yazmış. Bir iki ay sonra Abdurrahman vasıtasıyla yine mesudane bir hayat dünyeviye geçirmek tasavvurundayken, iken, hasretâ, birden onun vefat haberini aldım. Bu haber o derece beni sarstı ki, beş senedir daha o tesir altındayım. O vakit bulunduğum işkencele esaret ve yalnızlık ve gurbet ve ihtiyarlık ve hastalığım, 10 On derece onların fevkinde bana bir firkat, bir rikkaat, bir hüzün verdi. Benim merhume validemin vefatı ile hususi dünyamın yarısı, onun vefatı ile vefat etmiş diyordum. Abdurrahman'ın vefatı ile de bâki kalan öteki yarı dünyam da vefat etti gördüm. Dünyadan bütün bütün alakam kesildi. Çünkü o dünyada kalsaydı hem dünyadaki vazifeyi uhreviyemin kuvvetli bir medarı ve benden sonra tam yerime geçecek bir Hayrul Halef ve hem de bu dünyada en fedakar bir medar-ı teselli, bir arkadaşım olabilirdi ve en zeki bir talebem, bir muhatap ve Risale-i Nur edzalarının en emin bir sahibi ve muhafızı olurdu. Evet, insaniyet itibariyle böyle bir zayiat benim gibi insanlara çok hırkatlıdır, yandırıyor. Gerçi zahiren tahammüle çalışıyordum. Fakat ruhumda şiddetli fırtına vardı. Eğer ara sıra Kur'an'ın nurundan gelen teselli teskin etmeseydi, benim için dayanmak mümkün olamayacaktı. O zaman, barla derelerine, dağlarına yalnız gidip geziyordum. Hali yerlerde oturup, o teessürat hazine içinde, eski zamanda Abdurrahman gibi sadık talebelerimle geçirdiğim, mes'udane hayat levhaları sinema gibi hayalimden geçtikçe, ihtiyarlık ve gurbetin verdiği sürat-i teessür, mukavemetimi kırıyordu. Birden kullü şeyin halikun illa veceh lehul hukm ve ileyhi turcaun ayeti kutsiyenin sırrı inkişaf etti. Bana bâki bâki, ya baki entel baki ya baki entel baki dedirtti ve onunla hakiki teselli verdi. Evet ben o hali derede, o hazin halette bu ayeti kutsiyenin sırrı ile Mirkatü's sünne risalesinde işaret edildiği gibi Kendimi üç büyük cenaze başında gördüm. Biri 55 yaşıma kadar 55 ölmüş ve hayatı ömrümde defnedilmiş sahiplerin kabri üstünde bir mezar taşı olarak kendimi gördüm. İkinci cenaze zamana Adem'den aleyhisselam beri benim hem cinsim ve nev'im vefat edip mazi kabrinde defnedilmiş olan o büyük cenazenin başında mezar taşı hükmünde olan bu asrın yüzünde gezer Karınca gibi küçük bir zihayat suretinde kendimi gördüm. Üçüncü cenaze ise insanlar gibi her sene dünya yüzünde seyyar bir dünyanın vefatıyla büyük dünyada bu ayetin sırrı ile vefat edeceği hayalimin önünde tecessüm etti. İşte Abdurrahman'ın vefatının hüznünden gelen bu dehşetli manayı bütün bütün aydınlattıracak ve hakiki teselli ve sönmez nur verecek bu ayeti kerime manayı işaresiyle imdadı yetişti. Fe in tawalla fa'l hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu wa huwa arşil azim. Evet bu ayet bildirdi ki madem Cenab-ı Hak var o her şeye bedeldir. Madem o baki'dir elbette o kafiidir. Bir tek cilve-i inayeti bütün dünya yerini tutar ve bir cilve-i nuru Mezkür üç büyük cenazeye manevi hayat verir. Cenazeler olmadığını, belki vazifelerini bitirmiş, başka alemlere gitmiş olduklarını gösteriyor. Üçüncü lemada bu sırrın izahı geçtiğinden ona iktifayen burada yalnız derim ki: "Küllü şey'in halikun illa veche" ila akhir ayetinin mealini gösteren iki defa "Ya Baqi entel Baqi, Ya Baqi entel bâki, Beni gayet eliyim o hazin haletten kurtardı. Şöyle ki, birinci defa ya bakıyı entel bakıyı dedim. Dünya ve dünyadaki Abdurrahman gibi hatsiz alakadar olduğum ahbapların zevalinden ve rabıtalarım kopmasından neşeteden hatsiz manevi yaralar içinde bir ameliyat cerrahiye nevinde bir tedavi başladı. İkinci defa, yâ bâkî entel bâkî cümlesi, bütün o hadsiz, manevi yaralara hem merhem hem tiryak oldu. Yani sen bâkîsin, giden gitsin, sen yetersin. Madem sen bakıyısin, zeval bulan her şeye bedel bir cilve-i rahmetin kâfidir. Madem sen varsın, senin varlığına iman ile intisabını bilen ve Sırrı İslamiyetle o intisaba göre hareket eden insana her şey var. Fena ve zeval, mevt ve adem bir perdedir, bir tazelenmektir. Ayrı ayrı menzillerde gezmek hükmündedir diye düşünüp, tamamiyle o hırkatli, firkatli, hazin, elim, karanlıklı, dehşetli haleti ruhaniye, sürurlu, neşeli lezzetli, nurlu, sevimli, ünsiyetli bir halete inklalab etti. Lisanım ve kalbim belki lisanı haliyle bütün zerratı vücudum elhamdülillah dediler. İşte o cilve-i rahmetin binden bir cüz'ü şudur ki ben o hüzüngahım olan dereden ve o hüzünen giz haletten barlaya döndüm. Baktım ki kule önlü Mustafa namında bir genç benden ilmi hale ait abdest ve namaza dair birkaç meseleyi sormak için gelmiş. O vakit misafirleri kabul etmediğim halde onun ruhundaki ihlas ve ileride Risale-i Nur'a edeceği kıymetler hizmeti güya hissi kable-l-vuku ile ruhum o gencin ruhunda okudu onu geriye çevirmedim kabul ettim. Haşiye İşte o Mustafa'nın küçük kardeşi olan Küçük Ali kendi güzel sıhhatli kalemiyle 700'den ziyade nur risalelerini yazmakla tamamiyle bilfiil bir Abdurrahman olduğu gibi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 hususan o vakit iki adamı beraber hiç yanına almaz geri çevirirdi halbuki bu makamda bahsedilen kardeşimiz kulü önlü Mustafa Hacı Osman'la gelince kapurgüya lisan-ı hal ile ona demiş ki üstadın seni kabul etmeyecek fakat ben sana açılacağım diyerek arkasından sürgülenmiş kapı kendi kendine Mustafa'ya açılmış demek üstadımın onun hakkında Mustafa istikbale layıktır diye söylediği sözü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 benim vaziyetimi anladınız ki, sizinkinden çok şiddetli iken, madem böyle bir ayeti i kerime tedavi etti, şifa verdi, elbette Kur'an-ı Hakîm'in, eczahane-i umum dertlerinize şifa verecek ilaçları vardır. Eğer iman ile ona müracaat edip ve ibadetle o ilaçları istimal etseniz, belinizde ve başınızdaki o ihtiyarlığın ve gamların ağır yükleri gayet hafifleşecektir. Bu mefasın uzun yazılmasının sırrı ise merhum Abdurrahmana ziyade dua rahmet ettirmek düşüncesidir. Sizi usandırmasın. Hem sizi belki ziyade müterlim edecek, en acıklı ve nefret verip ürkütecek, en dehşetli yaramı gayet nahoş elin bir surette size göstermekten maksadım Kur'an-ı Hakimin kutsî tiryaki ne derece harikulade bir ilaç ve parlak bir nur olduğunu göstermektir.